Sonra alemi gayba yakından bakan ve akıl ve kalpte seyahat eden o yolcu acaba alemi gayb ne diyor diye merakla o kapıyı da şöyle bir fikir ile çaldı. Yani madem bu cismani alemi şahadette bu kadar zinetli ve hatsiz masnuları ile kendini tanıttırmak ve bu kadar tatlı ve süslü nihayetsiz nimetleriyle kendini sevdirmek ve bu kadar mucizeli ve maharetli hesapsız eserleriyle gizli kemalatını bildirmek. Kavilden ve tekellümden daha zahir bir tarzda fiilen isteyen ve hal diliyle bildiren bir zat perdeyi gayb tarafında bulunduğu bilbedahi anlaşılıyor. Elbette ve her halde fiilen ve halen olduğu gibi kavlen ve tekellümen dahi konuşur, kendini tanıttırır, sevdirir. Öyleyse alemi gayb cihetinde onu onun tezahüratından bilmeliyiz dedi kalbi içeriye girdi akıl gözüyle gördü ki gayet kuvvetli bir tezahüratla vahilerin hakikati alemi gaybın her tarafında her zamanda hükmediyor kainatın ve mahlukatın şahadetlerinden çok kuvvetli bir şahadeti vücut ve tevhid Allamul Guyub'dan vahi ve ilham hakikatleriyle geliyor kendini ve vücut ve vahdetini Yalnız masnularının şâhidetlerine bırakmıyor. Kendisi kendine layık bir kelamı ezeli ile konuşuyor. Her yerde ilim ve kudretiyle hazır ve nazırın kelamı dahi hadsizdir ve kelamının manası onu bildirdiği gibi tekellümü dahi onu sıfatı ile bildiriyor. Evet yüz bin peygamberlerin aleyhisselam tevatürleriyle ve ihbaratlarının vahyi ilâhiye mazariyet noktasında ile ve nev'i beşerden ekseriyet mutlakanın tasdik yerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve vahyeme meşhud olan kütüb-i mukaddese ve suhufu semaviyenin delail ve mucizatlarıyla, ile hakikati vahyin tahakkuku ve subûtu bedâhet derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikati beş hakikati kutsiyeyi ifade ve ifaza ediyor diye anladı. Birincisi Littenezülatil ilahiyeti ile akılil beşer denilen, beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezül ilahidir. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hatsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü, mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi, kelamiyle de mukabele etmek, hâlifiyetin şehnidir. Dördüncüsü, İlim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mukaleme sıfatı elbette ihatalı bir ilmi ve sermediği bir hayatı taşıyan zatta ihatalı ve sermediği bir surette bulunur. Beşincisi en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulma en müştak hem fakir ve aciz bulunan mahluklarına aciz ve ihtiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işaretmek, etmek muktezasıdır. İşte tenezzülü ilahi ve taarruf-u rabbani ve mukabele-i rahmani ve mukaleme-i subhani ve işâre-samedani hakikatlarını tazammü eden Umumi semavi vahilerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir ki gündüzdeki güneşin şüaatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükaleme-i rabbaniyedir fakat iki fark vardır. Birincisi İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ile ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumi haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazan vasıta ile beraber bir içtima yapar. Sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi sultanlık ile ve padişahlık umumî ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususî bir münasebeti ve cüz'î bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi rayyetiyle ve hususî ile hususî konuşmasıdır. Öyle de padişah ezeliinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat haliki unvanıyla vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şumullu ilhamlarıyla mükalemesi olduğu gibi her bir ferdin her bir izi hayatın Rabbi ve Haliki olma kaysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi var. İkinci fark vahi gölgesizdir, safidir, havası hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Melekî ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimatı ı Rabbâniyenin medar bir zemin teşkil ediyor. Law kāne'l-baḥru midâdan li kelimâti rabbi le nāfida'l-baḥru qabla en tanfada kelimâtu rabbi ayetinin bir vecini tefsir ediyor anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı gördü ki mahiyetiyle hikmeti ve neticesi dört nurdan ediyor. Birincisi, teveddüdü ilahi denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek, vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi, rahimiyetin şehnidir. Üçüncüsü, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Dördüncüsü çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebbirini ve hafizini bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan ziy masnularına vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nebi mükaleme-i rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde mahsus ve bir mahlûka bakan has bir vecihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi şefkati ulûhiyetin ve rahmeti rubûbiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Sonra ilhamın şihadetine baktı gördü. Nasıl ki güneşin faraza şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi, yedi sıfatı olsaydı, o ciyette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayna ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katrelerle, hatta şeffaf zerreler ile, her birinin kabiliyetine göre konuşması ve onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahemet etmemesi, bilmüşahede görüleceği gibi. Aynen öyle de. Ezel ve ebedin zülcelal sultanı ve bütün mevcudatın zülcemal halik izi olan Şems-i Sermedinin mükâlemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelle etmesi, hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedâhi anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler o konuşmalar ve ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak o Şems-i huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynı yakîne yakın bir ilmel yakîn ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alemi gaybtan aldığı dersi marifetine kısa bir işaret olarak birinci makamın 14. ve 15. mertebelerinde لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماع جميع الوحيات الحق المتضمنة للتنزلات الإلهية وللمكالمات السبعانية وللتعرفات الربانية وللمقابلات الرحمنية عند مناجات عباده وللإشعارات الصمدانية لوجوده لمخلوقاته، وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق الإلهامات الصادقة المتضمنة للتوددات الإلهية وللإجابات الرحمانية لدعابات مخلوقاته وللإمدادات الربانية لاستغاثات عباده وللإحساسات السبحانية لوجوده لمصنوعاته دن المشتر